Cingöz Recai Edebiyatta ve sinemada polisiye Hazırlayıp sunanlar Özgür Çiçek ve Irmak Ertun'a Havisi. Herkese merhaba. Cingöz Recai'ye hoş geldiniz. Ben Irmak. Ben Özgür. Bugün çok heyecanlıyız çünkü yanımızda e, Ahmet Ümit var, konuğumuz. Kırmadı ve geldi. Hoş ee, geldiniz. Hoş bulduk. Hoş teşekkür geldiniz. ederim. E, bu kadar zamandır polisiyeden bahsediyoruz ve e, artık sezonun da sonlarına geliyoruz. Sizi ağırlamamız gerekiyordu burada. E, sorularımız var. <gülüyor> <gülüyor> Daha önce evet. de tabii çok sizden bahsettik çok aslında. Evet. Sağ olun. Teşekkür ederim. E, ben aslında şöyle e, bir şey demek istiyorum başlamadan önce. E, bence Ahmet Ümit e, çok nadir bulunan yazarlardan biri. Çünkü ne kurguyu ne de politik, vicdani bir duruşu ödün vermeden çok satan romanlar yazabiliyor. Ve bu e, herkesin yapabileceği bir şey değil bence. O yüzden hani e, o denge çok önemli geliyor bana. Alfred Hitchcock da mesela bana göre öyle bir insan. Ve... E, belki biraz Arfet İçkok'un e, gerilim yaratma fikirleri sizin fikirlerinize de uyuşuyor başka Hı -hı. söyleşilerden Hı -hı. okuduğumuz kadarıyla evet. e, o yüzden e, bir yazar olarak bir polisiye yazarı olarak e, Türkiye'deki polisiye çok büyük katkınız olduğunu düşünüyorum ayrıca e, konuştuğumuz amatör yazarlar da hani sizden hep e, bahsediyorlar yani hep size ör gösteriyorlar örnek aldıklarını hmm. yani söylüyorlar çok iyi çok sevindim <gülüyor> evet <dedim> <gülüyor> İster, yani, e, i̇sterseniz yavaş yavaş konuşuralım. Hani <gülüyor> evet, Şimdi daha programa başlamadan önce e, tam romanın ortasında e, Hı -hı. çıkıp buraya geldiğinizi öğreneniz yeni roman çalışması evet. var. E, ondan biraz bahsedebilir misiniz? Çok tabii, merak ediyoruz. Tabi. Şimdi e, işte sizin de bahsettiğiniz gibi teşekkür ederim güzel sözleriniz için ayrıca. Benim romanlarım da genellikle. Bir tarihsel fon ve bu tarihsel fon da elbette tarihi anlatmak değil ama tarih içindeki insanı anlatmak ya da günümüz insanını anlamak ve anlatmak için tarihten yararlanmak ki bizim ülkemiz bu anlamda tabii inanılmaz bir zenginlik içeriyor. Bir Ses Böyle Geceyi romanından beri işte o filmde olacak o, o Alevi hikayesidir. Ben Alevi değilim ama o zaman başlamıştım yani bu araştırmalara. Sonra Sis ve Gece Patasana Kavim. İstanbul Hatrası gibi hepsinde böyle bir tarihsel geri fon vardır. Bu romanımda da aslında biraz bu hani bizim ülkemizin tarihinden kaynaklı. Çünkü Amerika'da olsa böyle tarihi romanlar yazmak epeyce zor olur çünkü Amerika evet. Beşik Devletleri'nde. Ama bizde tabii ki çok zengin ve ben biraz Osmanlı'ya, de Osmanlı'ya yaklaşmaya çalışıyorum ama Osmanlı'yı anlatamıyordum. Bu romanda Osmanlı'yı anlatıyoruz. Ama bu bir tarih romanı değil. Aslında tarihçilerin roman demek daha doğru. Çünkü kahramanlarım tarihçiler. Eee Tarih nedir sorusu yani tarih diye bir şey gerçekten geçmişte olan olaylar mı diyorsa tarihçilerin yazdığı mıdır <gülüyor> tarihi bir gerçeklikten söz etmek mümkün müdür yoksa bu bir hani bilim adamlarının e, yorumlarından oluşan bir şey <gülüyor> midir? Tarihte yaşanmış olayları yani ya geçmişte yaşanmış olayları tümüyle bilebilir miyiz? Ee, ve tarihi niye bilmeliyiz? Yani tarih Hı -hı. niye lazım? Çünkü bu ülkede biliyorsunuz en spekülatif konulardan evet. dokunulmaz. Aşk bir, din iki, ordu üç. İşte tarih diyor. <gülüyor> tarihimiz şanlı tarihimiz evet. filan Bayrak filan hepsi beraber. Evet, tarih bayrak, devlet filan hepsini dini de içerir. Hepsini içerir tarih. Bu anlamda tarihçiler arasında geçen bir kâh. Ve bu tarihçiler de... E, tabii ki tarihçi olunca çeşit çeşit tarihçiler var da neapolik dönemi inceleyenler de olabiliyor. Klasik Osmanlı çağı. Dolayısıyla şunu yapıyorum aslında. Bir yandan tarihçiler anlılırken bir yandan da Osmanlı'nın çok önemli bir dönemi. Osmanlı Devleti'nin e, imparatorluğa dönüşme dönemi ki bu aslında bir mucizedir gerçekten. E, 150 yılda bir devlet imparatorluk devlet hı hı. değil bir beylik. Hı hı. Yani bildiğiniz bir aşiret aslında. Ee, bir imparatorluğa dönüşmüştü. Bu, bu, bu mucizenin arkasında ne var? Hı hı. Bir yandan bunu inceliyoruz, bir yandan da o dönemin çok önemli bir padişah Fatih Sultan Mehmed'in e, profili çıkartmaya çalışıyoruz böyle bir <gülüyor> enteresan bir gibi, çok eğlenceli bir ironik bir kitap bu dili <gülüyor> çok ironik ondan sonra kahramanın böyle kahramanın gözüyle anlatıyoruz de başkomiser Nevzat'ı da işte onun gözüyle göreceğiz <gülüyor> kitapta yani dışarıdan bir göz başka bir kahraman anlatıyor ve başkomiser Nevzat'ı onun gözüyle değerlendireceğiz enteresan Peki, enteresan evet tarihten bahsederken hemen ben orada araya girmek istiyorum sizin hani Birçok kitabınızda tarihi arka plan gerçekten cinayet kurgusunun önemli bir parçasını oluşturuyor. Evet. Ee, bu noktada ne demek istersiniz? Yani bu tarihi arka plan gerçekten bir cinayet örgüsüne ne gibi katkılar sağlıyor? Hı hı hı. Şimdi aslında tarih ile... Ee, cinayet soruşturması arasında ya da arkeolojiyle cinayet soruşturması yakın bir bağ var. Yöntemsel olarak bir bağ var. İkisi de gerçeğin peşinde. Evet. Yani bir cinayeti araştırırken biz yani bunun illa cold case olması gerekmiyor. Yani o 40 yıl, 50 yıl önceki o da olabilir. Tutankamun mesela. E, hmm. cinayete kurban gittiğin için daha yıllar sonra öğrendik biz 2000 yıl sonra öğrendik. adamın otomisi yapıldı kafasını darbe tane darbe buldu. Evet. o yüzden şimdi de yani yine öğrenme şansımız var yani örneğin bir padişah eğer zehirlendiyse ve saçları hala duruyorsa tırnakları hala duruyorsa onu zehirlenip zehirlenmediğini anlayabiliriz yani teknik hmm. olarak e, bunu atlıyı tıpta e, öğrenmemiz mümkün şimdi cinayet ne bir cinayet işlenmiş bir katil var bir maktul var niye işlendi gerçek katil kim ya? bir toplu katliam bu bir yoruldur. Diğeri de şu geçmişte ne oldu? Yani Hititler e, ne oldu? Nasıl bir halktı? Nasıl nereden bileceğiz? Tabletler varsa tabletlerden bilemiyoruz. Çünkü genellikle şeye yazmışlar, mumla yazmışlar. Onu da erimiş gitmiş. E, mermere kazımamışlar. Mısırlar mermere kazıdıkları için daha çok kalıcı olmuş. Ve bir sürü ikinci ramzesi yalanlarıyla bugüne kadar gelmişiz. Mesela adam Kadeş Savaşı'nı ben kazandım diyor. Yalan. <gülüyor> çünkü Hititlerin kullandığı malzeme e, çocuk olduğu verildiği için yıllardır insanlar şey zannettiler... Kadeş Savaşı'nı Mısır kazandı zannedildi. Daha sonra çıkan belgelerden biz üçüncü ülkelerin belgelerinden anladık ki aslında savaş kazananlar bizimkilermiş Hittilerimiz evet. çünkü Umaru Krallığı için yapıldı savaş ve bu savaş sonunda Umaru Krallığı hititlerde kaldı demek ki savaşı. <gülüyor> hizmetikler kazanmış. Dolayısıyla cinayet ve tarih arasında böyle bir e, araştırma meselesi var. İkisi de bir gizeme dayanıyor. Tabi tarih olduğu için mitolojik hikayeler çok yoğun var. Efsaneler çok yoğun var. Evet. Din yoğun olarak işin içine giriyor. Efsane dediğimiz hani bilinmez olanlar mucizeler. E, cinayette de şimdi bir cinayet işlendiği zaman cin mi öldürdü, şeytan mı <gülüyor> öldürdü, biri mü kaçıyor. En sonunda tabi biz gerçeğe ulaşırız. Mutlaka halkasından ya para çıkar ya bencil bir şey Hı -hı. ya kıskançlık ya alt. genellikle aşk hikayesi Hı -hı. çıkar ama bu anlamda bir benzerlik var. Birbirine çok yakışıyor. Ama bunun ötesinde bu şekilsel bir şey, kurguyla ilgili bir şey. Bunun ötesinde yani bütün romanlar bence polisi olsun ya da olmasın fark etmiyor. Bütün romanlar insanı anlatır. Ve siz insanı tarihselliği içerisinde ancak kavrayabilirsiniz. Yani onu bir tarihsel yapı olarak ele almazsanız bambaşka yere gider her şey. Ya yani insan ne zaman var oldu? Oraya kadar gitmiyoruz. Yani 1 milyon yıl önce primatlara kadar gitmiyoruz ama yani sonuçta bu topraklar evet. var. Bu topraklarda yaşamış bir insan tipi var. İşte Homeros yazmış hı hı. Turva Savaşı'nı 2000 yıl önce. Yahut Gılgamış Destanı yazmış. Evet. Baktığımız zaman insan değişmemiş. E bu metinlere bakarak ancak insanı değerlendirmek mümkün. Böyle bir yanı da var. Cinayette insanın ruhunu açığa çıkaran, maskemizi düşüren bir şeydir. İkisi evet. birbirine çok yakışıyor. Evet, bence... Yani bu mesela sizin kitaplarınızın eleştirilerinde yani yazılan kitaplarla ilgili yorumlarda ne kadar çok bir... Bilgi e, yoğunluğu oldu işte çok ne kadar ekşi sözlükte mesela bakıyorum aa, inanılmaz e, derya gibi bir yazar e, deniyor e, bu, bu tip kitapları yazmak için herhalde inanılmaz bir araştırma gerekiyordur hani şi evet. şimdi bile ne kadar çok e, bilgi evet. <gülüyor> verdiniz evet. bize çok fazla araştırma gerekiyor ama bunu ben yani roman yaz evet romanı yazmak için araştırıyorum muhtemelen bundan zevk alıyorum büyük Hı -hı. zevk alıyorum. Şöyle ki ya bir süre sonra insan yani sizin yaşınız benden daha genç muhtemelen. Muhtemelen de öyle. <gülüyor> Ondan sonra bir süre sonra hayatta hani vardır ya bizi güdüleyen şeyler. Mesela aşk, işte çocuk, hmm. evlilik bilmem falan fiş mekan. Bir süre sonra bunlar yerine geliyor. Yerine gelince artık merak uyandıracak bir şey lazım. O ne? O bilgi. Hmm. O bitmiyor. Yani hmm. bilgiye duyulan susuzluk, bilgi açlığı hiçbir zaman bitmiyor. Şimdi bilgiyle... Ee, bu bilgi dediğim şey entelektüel kategori altında topluyoruz Ama yaratıcılık başka bir şey. Dolayısıyla yaratıcı olan herkesin bilgili olmasına gerek yok. Elbet hmm. var. Yani. yani diyelim ki Aşık hmm. Veysel yani. Aşık Mahsuni. Hmm. Bir yerden bir adam çıkıyor. Bir ressam. inanılmaz bir halk ressamı. Mesela Balaban. Evet. Sıfır ilk başta Nazım'la karşılaştığında. Sonra tabii bu bilgi sizi geliştiriyor. Şimdi ben de ben bir yandan yazmanın zevkini, yaratmanın zevkini yaşarken bir yandan öğrenmenin zevkini yaşıyorum. Hmm. Dolayısıyla o bilgilerin hepsini hakikaten büyük bir heyecanla okuyorum. Yani inanılmaz bir heyecan o bütün o bilgiler. Ve çok sıkıcı gelebilir çünkü yüzlerce kitap ve yüzlerce kitap arasında yapılan bir yolculuk bu. Ama çok eğlenceli. Yani mesela bir sürü şey İstanbul hakkında öğrendim. Şimdi bu kitaplı yazarken de yani mesela Fatih Sultan Mehmet, onu Fatih Sultan Mehmet'i bir çocuk olarak düşündüğüm zaman bambaşka bir tablo ortaya çıkıyor. Yani bizim bildiğimiz işte muhteşem Fatih Ulu Hakan'ımız falan filan ama öte yandan bu bir çocuk ve sevilmemiş bir çocuk mesela. Hmm. İlginç bir şey çıkıyor ortaya. <gülüyor> Dik başlı o yüzden. Babasın bunu sevmiyor mesela. <gülüyor> Baba Alaaddin Ali diye bir başka oğlu var. Bunun abisi. Hmm. En çok onu seviyormuş. Öldükten sonra be onun yanına gömün diyor. Hmm. Bunu sakın <gülüyor> benim yanıma gömmeyin diyor. <gülüyor> vasiyet namesi var adamın. Yani <gülüyor> ciddi vasiyet namesi var. Şimdi böyle olunca başka bir profil, insan profili çıkıyor. Yani <gülüyor> Fatih Sultan Mehmet'i bir çocuk olarak düşünmek. Ee, onun mesela onun Şimdi İstanbul'u aldı, büyük olaya falan diyoruz ama İstanbul niye aldı? Mesela başka bir altında neden var? Hani bunları e, keşfetmek için çok eğlenceli. Bir de hani programdan önce bahsetmiştim biraz. Çok kısa bahsetmek istiyorum. Ee, sizin kitabınızı İstanbul Hatırası'nı bir derste okutmuştum. Üniversite seviyesinde. Ee, İstanbul ve Tarih ve Sanat diye bir dersi ve mühendislere verdiğim bir derste. Ee, çocuğunu okuyorlar. O yüzden yani... Bu üç açıdan da kanları donmuştu ve çok inanılmaz <gülüyor> etkili olmuştu. Yani hani bu sadece cinayet yüzünden ya da cinayetlerin kurgusundan dolayı bir hani beklenmedik bir son okumak değil aynı zamanda kendileriyle ilgili de ...bütün bu e, şeyleri fark e, ettiler. E, ama kitabın amacı da biraz oydu zaten. Evet, yani evet. Ben şimdi şöyle mesela. düşünüyorum... ...genellikle bir sanat eserini... ...bir film izlediğimde de bir roman okuduğumda da... ...hani o kitabın... ...kitabıyla alacak olsa kurgusu, dili... ...karakterleri derinse tamam güzel ama... ...sonra da şöyle diyorum ya bu kitap ne anlatıyor? Ya bu kitabın benim üzerimdeki etki... ...yani sanat dediğimiz şey... ...birebir ayna tutmak değildir. Yani Evet ayna tuttuk tamam gösterdik ama bir şey söylemesi lazım. Hı. Ya aynayı tuttuğumuz yer önemli. Tabii bir aynadır. Ya, aynen öyle. Filmde, şeyde, kitapta, fotoğrafta ama orada bize bir şey gösterir ve o gösterilen şeyde bir yanlış var. Yani, tıpkı ayna gibi. Saçımıza bakarız dağınık düzeltiriz ya. Hayatta bir şey düzeltmek için bence sanat Hı. vardır. O yüzden ben en azından kendi romanlarımda buna dikkat ederim. Hı. Buradan bu bağlamda şöyle bir soru geliyor aklıma. Siz zamanında Moskova'ya da gitmiş Tabii. birisiniz. Bu aslında romanlarınız direkt toplumcu gerçekçi diyemeyiz değil. ama hani yine de etkilendiniz mi? Ya da zaten insan tarihsel bir varlıktır hı hı. diyorsunuz. Hani e, tam toplumcu gerçekçi olmasa da romanlar işte İstanbul hatırasında Tabii. mesela. Eleştirel gerçekçi diyebiliriz. Ha, toplumsal evet. gerçekçi değil çünkü toplumsal gerçekçi akımda şöyle bir yan var. O bir ideolojiyi bir dünya ha. görüşünü doğru olarak benimsiyor ve o e, kitap onun... Hafısı ve vaizi ve propaganda üzerine kuruluyor. Bu doğru bir şey değil. Hı hı. E, yazar zaten e, ya da sanatçı aykırı olmak, muhalif olmak durumundadır. Bu kesin. Hı hı. Ama bu muhaliflik... ...benim inandığım düşüncelerimi okurlarıma önermem değildir. Soru sormamdır. Yani iyi romanlar ya da iyi filmler sorular sorarlar. O soru okurun ya da sanat tüketicisinin kafasında sorular oluşturur ve bu soruyu çözmek için başka kitaplar okumaya yönlendirir. Evet. Yani Roma, iyi romanlar o zaman bu roman bir bilimsel kitaptan yahut bir din kitabından yahut bir partinin propaganda metninden bildirisinden kurtulmuş olur. Benim evet. yapmaya çalıştığım şey, şey ya Bir de şunu kendime göremiyorum. Yani insanlara nasıl bir dünya? Ben o kadar yetkin değilim ki. Yani <gülüyor> insanlar şöyle bir hayatı seçin. Şöyle bir politik görüşünüz. Şöyle bir dininiz ya da dinsizliğiniz olsun diyebilecek yetkinlikte de değilim ben. Ya böyle bir yetkinlik olduğunu sanmıyorum açıkçası. Bu çok büyük bir e, sorumluluk. Ben bu sorumluluğu kendimde görmediğim için sadece herkes gibi kendime de sorular soruyorum. Okura da sorular soruyorum. Ama bu doğru yöntemdir. Çünkü entelektüel faaliyeti ve sanata duyulan okumayı ve araştırmayı artırır. Evet. Kesinlikle. Ee, isterseniz bir müzik arası verelim. Ve bu müzik içinde özellikle hani e, Başkomiser Nevzat'ın <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> favorisi Müzey En Sener'dan dinliyoruz. Tamam. Şahane olur. <gülüyor> Altyazı <gülüyor> Ne kış dedim, ne vaha. ...Göz Programı'nda sevgili Ahmet Ümit'le... ...çok keyifli bir sohbete devam ediyoruz. Ee, şimdi bu kadar... ...Komiser, e, Başkomiser Nevzat'ın... ...sevdiği şarkılardan bahsetmişken... ...isterseniz biraz ondan bahsedelim. <gülüyor> ee, onunla ilgili de bazı araştırmalar... ...yaptık ve hani... E, ...kafanızda canlandırırken... E, ...Seven'deki... ...Morgan Freeman'dan bir de Adana Emniyet... E, ...Müdürü Cevat Yurdakul'dan... ...etkilendiğinizle dair se, sevgili <gülüyor> Sevin Okyay'ın... ...bir yazısı var. <gülüyor> Ama tabii hani... E, komiser Nevzat'ın bu kadar Agatha Christie okumuş olması Hı -hı. vesaire hani onları da düşününce sanki biraz sizden de etkilenmiş gibi. <gülüyor> <Tabii>. <gülüyor> e yani yazar tabii şeye Flober'e sormuşlar adam Bovary kim diye benim demiş. E doğru bütün karakterler. <gülüyor> benim, Nevzat da tabii e, benim çok ruh halimi yansıtan e, Hı -hı. bir karakter. Elbette öyle. E, Nevzat'ı yaratırken şöyle oldu aslında yeni yüzyılda bir gazete vardı. O gazetede hafta sonları evet, evet. benim yazı yazmamı istediler. O zaman yarattım. Cevat Gürdakul vardı. Adana Emniyet hı hı. Müdürü. işte öldürüldü o dönem. Munika öncesi. Solcu bir polisti. Sonra e, Atıf Yılmaz'ın Ah Güzel İstanbul filmi vardır, evet. Orada evet. Haşme Dibriktaroğlu, Sadire alışır O ondan ve tabii e, Yavuz Turgulu, Muhsin Bey. Hı hı. Bunların hepsinin karışımıdır. Morgan Freeman'ın düşüncesi evet yani hani Amerikalı olsaydı Nevzat <gülüyor> öyle, öyle bir adam olurdu hı hı. gerçekten. De. Çünkü artık yani o hırsını kaybetmiş. Yani, orada da mesela Ali biraz benzer dedektif mills yani brent bir evet, karakter kırstla evet. hani fethedip <gülüyor> katilleri bulacak <gülüyor> falan mı ya katilleri bulsan ne olacak hani sürekli bir bataklık var ve sürekli katil üreten bir <gülüyor> toplum şimdi nevzat bunun farkında şimdi niye böyle yaptım aslında insanlara anlatmak için çünkü öteki türlü hani yakaladığımız her katil yeni cinayetlerinin olmasını engellemiyor yani her gün bir cinayet işleniyor sorun <gülüyor> biraz sistemden aynı zamanda insan yapısından kaynaklanan bir şey. Biz şimdi biraz önce söyledim yani niye yazıyoruz bu romanları? İnsan ruhunu tanıtmak için. Bize eğer kendi içimizdeki katilin farkına varabilirsek, yani bizim suç işleyebileceğimizi, içimizde şiddet olduğunu, yani bir tarafımızda böyle bir yan olduğunu kavrayabilirsek, doğamızın bu olduğunu kavrayabilirsek, yani suç işlemeyi engelleyebilir, cinayet işlemeyi engelleyebilir. Öteki türleri hani ben suçsuzun melek gibi bir insanı falan dersen bir anda öteki tarafa geçebiliyorsun. Ama bunu bilmek çok önemli tedavi açısından da önemli. Doğru bir e, sosyoloji, doğru bir psikoloji açısından da e, önemli. Burada bir de parantez açıp başkomiser Nevzat'la ilgili yerden bahsettik. E, o işte Simeno'nun magresiyle Hı -hı. E, ondan sonra... Donna Leon'un Brunetti'siyle hı hı. karşılaştırıyor ve eş e, tutuyor onlarla. O Sevinokya'nın okay konuk olduğunda da bahsettiği vicdanlı polis e, karakterine uygun bir karakter aslında tabii, e, tabii, diye tabii. düşünüyorum. Tabii. E, ve demek ki yeni romanda da onu farklı bir açıdan göreceğiz Evet farklı <gülüyor> bir açıdan göreceğiz. <gülüyor> Bu sefer e, bir şey katil zanlı, zanlı gözüyle, zanların gözüyle e, Nevzat'ı göreceğiz. Ama tabii yani e, gene aynı hüzünlü, aynı... Tabii, tabii. <gülüyor> tabii, tabii. <gülüyor> Bir de Başkomiser Nevzat aynı zamanda da hani televizyona da çok fazla Hı -hı. uyarlandı. Hı -hı. Çetin Tekindor canlandırdı. Aynı zamanda Uğur Yücel canlandırdı. Hı -hı. Aynı zamanda İsmail geçin de bir çizgi roman yorumu var. Tabii, tabii, tabii. Bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Hani tabii. bu canlandırmalardan, uyarlamalardan mutlu evet. Mutlu oldunuz mu? Benim? Ben açıkçası şöyle düşünüyorum. Şimdi edebiyatın kutsal bir şey olmadığını düşünüyorum. Sanatın da kutsal bir şey olmadığını düşünüyorum. Yani benim için hayatta bir tek kutsal şey var o hayat. <gülüyor> Başka hiçbir şey kutsalım yok benim. Çünkü yani işte ne bula güneş sistemi patlamış canlı yaşam formu çünkü baya bir mesele bu. En kutsal şey o yaşam. Hı. Tabii ki insan yaşam öncelikli ama aynı zamanda öteki canlıların da yaşama. Edebiyat da öyle bir şey. Şimdi ben yazıyorum, eğleniyorum yazarken çok zevkli. Ama iyi yapmaya, işimi iyi yapmaya çalışıyorum. Onu söyleyeyim yani, yani emeğimi bunu yapma. Ama hani bunu yaptığım için böyle bir öteki insanlardan kendim farklı amaana of acayip edebiyatçıyım bile öyle bir şey yok yani. Herkes işini yapıyor. <gülüyor> Ve bununla ilgili dizi film, film, çizgi roman, müzikal, tiyatro olduğu zaman da çok mutlu oluyorum. Çünkü benim zaten yazdığım kitap orada duruyor. İyiyse, kötüyse, kalitesi neyse orada duruyor. Ama başka sanat alanları bundan yararlanarak yeni ürünler, sanat eserleri ortaya koyuyorlar. Bazen çok başarılı oluyor, bazen yeterince başarılı olmuyor ama olsun. Başka sanat alanlarını da etkilemiş olun Bir edebiyatçı olarak sinemayı etkilemek, çizgi romanı etkilemek, tiyatroyu etkilemek başlı başına çizgi roman falan çok güzel bir sevdiğim evet. şeyler zaten. Şahane bir şey bu. Oralarda hiçbir sorunum yok. Kötü olursa yönetmeni ilgilendiriyor. <gülüyor> İyi olursa da yönetmen beni ilgilendirmiyor. Hı. Onların çünkü o mesela Sis ve Gece'yi çektiler. Turgut'un filmi o. Benim filmim Hı. değil. Evet. Benim romanım var Sis ve Gece. Sis ve Gece <gülüyor> filmi benim filmim değil. Şimdi Ersan abi bir ses böyle Gece'yi çekti. O da onun <gülüyor> filmi. Benim değil. Benim filmim onlara kaynaklık etmiş. Esinlemiş. Bir yol göstermiş. Bir şey olmuş. O yüzden hiç öyle takıntılarım yoktur benim. <gülüyor> hiç. Güzel oluyor. İnsanları etkileniyor. yapıyor. <gülüyor> Güzel olursa çok büyük mutluluk duyarım. Yani bu arada bütün bu sanat dallarının haricinde aslında artık sanat dalı olarak kabul edilen e, yemek sanatı. Evet, evet. <gülüyor> yani e, romanlarda böyle de bir şey var. E, hani inanılmaz e, bir ağız sulandıran. <gülüyor> <gülüyor> evet. e, en son işte İstanbul hatırasında bunu gördüm. E, herhalde siz de hoşlanıyorsunuz gibi, gibi Güzel yemekten, işte Tabii. içmekten. Tabii. Şimdi bir Japon prensesi şöyle der. Artık 90 yaşında ölmüş. Yastığının altında bir kitap bulmuşlar. Hayatın mütemenen zevki var. ...yemek, aşk ve sanat. Yani yemek yani, yani... ...yemek ve aşk hani vücudumuz izin verdiği sürece... ...hani güzel. Ama bunlar bittiğinde bile siz bir kitaptan... ...hani yiyebileceğiniz <gülüyor> patlıcan kebabını... ...ya da musakkanı, böyle, <gülüyor> baklavanı tadını alabilirsiniz... ...gece okurken. Evet. O yüzden bizi hayata bağlayan şeyler. Ben hayatı çok bir kere çok seviyorum. Şeye için inanmam. Hani sanat hayattan önemli de... ...aslı onga falan palavra onlar. Hayat ya. Bizim yaptığımız sadece bir suret ya. <gülüyor> hayat çok zengin, güzel bir şey yani. O yüzden yaşarken... Mümkün olduğu kadar yemeğin tadını çıkarmak Hı -hı. isterim. Çok severim yemek yemeyi. <gülüyor> Bu arada biraz da hani sizin şairliğinizden bahsetmek istiyoruz. Ee, Sokan Zulası diye bir şiir kitabımız Hı -hı. çıktı ee, ve hani enteresan bir şekilde Edgar Allan Poe'da da aynı şeyi görüyoruz. Hani hem bir şair Hı -hı. E, taraf hem de hani polisye yazarlı. Ve aynı zamanda da İstanbul Hatırası'nda da hani bu şiirsel anlatımınızı oldukça fazla kullanıyorsunuz. Evet. Bu iki türün birbirini nasıl beslediğini ya da birbiriyle ilişkisi hakkında neler söylemek Tabii isterseniz. şimdi şair değilim tabii onu söyleyeyim. Çünkü şair olmak başka bir şey. E romancıdan daha üstün bir şey olduğu için değil. Hiç hiç, hiç sanmıyorum. Yani şairlerin romancılardan yazarların daha üstün olduğu konusunda hiçbir görüşü öyle bir şey inanmıyorum. Roman başka bir güzelliktir. Şiir başka bir güzelliktir. Yani bir bahçeye girdiğinizde gülle karanfil, yani kıyaslayamaz. İkisi de farklı lezzetlerdir. Ama ben şair değilim. Öyle düşünmüyorum. Çünkü ben roman düşünüyorum. Sürekli kafamda roman var. Ama bu şiir yazma meselesini kullanıyorum romanlarımda. Yani yeri geldi. Mesela işte İstanbul Hatırası'nda var. Babesrar'ın girişinde vardır o. <gülüyor> ee, Ninat bileziği başı evet, başına evet, epik evet. bir e, romandır. Bunları kullanıyorum. Ama roman zaten odur. Yani bir hikaye var ve o hikaye uygun en iyi dili bulmanız lazım. Bu bir şiirse şiirdir. Düz yazıysa düz yazıysa gazete yazısıysa gazete yazısıdır. Telefon konuşması, telefon konuşmasıdır. Ee, şiir yazmış olmak bu anlamda bana bir avantaj sağlıyor diyebilirim tabii. Hı hı. Aynı şekilde öykü yazmak. Hı hı. Bir, ya, ya da şöyle diyebilir miyiz? Öykü yazmak başlangıç gibi mi yoksa yani romana bir başlangıç mı yoksa o da bir şey Aslında ayrı bir şey ama bendeki <gülüyor> kronolojik olarak öyle oldu. Yani bende başlangıç olarak öykü vardı. Fakat bu böyle olması gerekmiyor. Yani bunlar dediğim gibi şiir, öykü, roman, deneme bunlar edebi türlerdir. Ve birbirlerinden bağımsızlardır ve hani illa önce bu olacak diye bir şey yok. Ama <gülüyor> bende önce öykü vardı. Öykü yazmayı çok seviyorum. Çünkü şey kısa öyküler bir solukluk çarpıcı şeyler. Onları romanda da kullanıyorum. Yani ara karakterler yan karakterlerimin hepsine birer öykü atfediyorum o onları çok canlı ve gerçekçi hı hı. kılıyor evet. ee, yani bir de şöyle bir şey demiştiniz iyi polisiye iyi edebiyatın doruğudur kesinlikle yani ben bizde bunu herhalde yani şöyle söyleyeyim binlyonlarca belki abartmıyorum ama polisiye yazılmıştır ama iyi olanların hepsi klasik edebiyattır ama hı hı. milyonlarca roman yazılmıyor ama hepsi klasik edebiyat. <gülüyor> i̇yi polisiyelerin hepsi klasiktir. Tabii. Çok çok önemlidir yani. Hı hı. Hani bir sürü insan cahilliğinden ben polisi okuman falan diyenler var ama hı hı. onlar cahil. Hı hı. Açık söyleyebilirim hı hı. bunu cahil. Ya Hakaret anlamında değil cahillik hakari. Bir saptama yapıyorum hakaret. <gülüyor> Çünkü iyi edebiyat hakikaten e, var, varsa bir, bir şölen. O şölenin en üstünde muhteşem bir tatlı vardı işte o tatlı polisiyedir. Evet. Yani, yani. Polisiyeden alınan haz e, apayrı. Tamam başka. Çünkü bir zekayı de, da her şeyi içerir. Evet. Yani. E, yine e, televizyonda bir röportajınızda aslında bir film projeniz olduğundan bahsettiniz. Tabi. E, i̇sterseniz bize de biraz bununla ilgili konuşabilirsiniz. Ya bu olursanız. şimdi tabi benim e, romanlarımı okuyan okurlarım çoğundan gelen bir şey var ki katılırım. Hı -hı. Görürler yani adeta e, kitap okurken kendi filmlerini çekerler e, ve bir sürü tabi film yönetmeni ve yapımcı kapımı çalar film yapalım filan diye e, ve İnsanlar bana şunu söylediler en son ya şimdi bir insan senin kitabını okuyor bir yönetmen suyunun suyu yani senin gördüğün sen kafanda bir imge var o imgeyi kağıda döküyorsun o kağıda döktüğün imgeyi de o arkadaş okuyor ve başka bir imge oluşuyor onun yerine doğrudan hani yapsam ben de çok seviyorum sinemayı yani edebiyattan sonra en çok sevdiğim sanat türüdür. Bir film çekeyim diyorum bir hikaye de var aşk köpekliklerin son hikayesi ama tabi sinema şey gibi değil edebiyat kadar özgür değil yani oturup bir bilgisayar olunca ben yazmaya başlayabilirim ama sinema için para lazım o parayı verecek kahramanlar bulursa <gülüyor> <gülüyor> sokağa atacak çekeceğiz. E, son olarak da şöyle bir soru soralım isterseniz vaktimizin sonuna geliyoruz. E, kitaplarınız hakkında yazılan eleştirileri hı hı. Ya, yani olumlu ya da olumsuz Tabii. ne kadar ciddi, ciddiye alıyor musunuz okur musunuz okurum hı hı. okurum tabi eleştiri olumsuz eleştiri şık bir şey değil yani, <gülüyor> aile güzel yazmış adam benim hatalarımı bulmuş hı. demiyorsunuz ama çok önemlidir onu okumak çok önemlidir okurum şeyi ayırt etmeye çalışırım e, içten olanla olmayanı. Hı hı hı. ama daha da önemlisi İçten olmayan içinde bile yararlanabileceğiniz şeyler vardır. Dolayısıyla soğukkanlılıkla bakman. Kötü niyetli çok insan var gerçekten. Hı hı. Şöyle bir şey hak da vermek lazım. Çok satan bir yazar olduğunuz zaman gıcık bir şey yani. <gülüyor> Sevilmezsiniz. Hakikaten. Anlaşılır da çünkü bir sürü çok iyi yazar var ve eserleri satmıyor çeşitli nedenlerle. Eserleri çok çok iyi. çok iyi. Olmuyor yani bir nedenle olmuyor. Benim gibi bir takım gıcık yazarlar var işte. Onlar yazıyorlar ve çok satıyor. Adam nefret ediyor ya da kadın senden nefret ediyor. Anlamak lazım. Ben anlıyorum bunu. Anlamaya çalışıyorum. Yani eleştirmenler nefret ediyor. Çünkü müdahana... ben mesela hiçbir yarışmaya katılmıyorum. Kitaplarımı yarışmalara göndermem. Bunu da şunun için yapıyorum. Genç yazarlara fırsat vermek için. Ben tanınıyorum zaten. Yani hani iyi edebiyat, kötü edebiyat o belli değil. O öldükten sonra ortaya çıkacak. Yüz yıl sonra bizi okurlarsa evet iyi yapmış diyecekler. O belli değil. Ama bugün yazdıklarımla var oluyorum. Yazdıklarımla hayatımı sürdürebiliyorum. Yazdıklarım nedeni insanlar bana saygı gösteriyorlar. Toplumda ilgi uyandırıyorum. Toplumun kültürünü değiştirebiliyorum. Yani onu gözümle görüyorum. Yani binlerce insan sizin üniversitede olduğu gibi. Liselerde ilk benim masallarım da masalları da hı hı. okuyorlar. Görüyorum gittiğim her yerde insanlar beni dinliyorlar. Söylediklerime kulak asıyorlar. Sorular soruyorlar. Bu şahane bir şey benim için yeterli. Hı. Öteki türlü eleştiriler olunca da işte bazıları hakikaten kötü niyetli oluyor. Onları bile dinlemeye çalışıyorum. <gülüyor> Ama tabii bunları yaparken büyük bir olgunluk gösterdiğimi söyleyeyim. Küfrederek dinlediğimi söyleyeyim. <gülüyor> Öyle gerçek olmaz. <gülüyor> Ama genç yazarlar da sizi çok seviyor bu arada. Ee, hani Ben de genç yazarları hakikaten Hı. severim. Onlara şans vermek lazım. Ee, çok, her Kendim de ben aslında çok yaşlı bir yazar değilim. <gülüyor> <gülüyor> ee, Yazarlıklar, şey, Umberto Eco'nun son bir kitabı çıktı. Genç bir yazarın <gülüyor> itrarları diye, o da kendini genç yazar sayıyor. Genç <gülüyor> yaşında. Ben gençim. Ona göre böyleyse ben çok rahat genç <gülüyor> yazarım. Yani, <gülüyor> tabii tabii. <gülüyor> Gerçekten hani, süremizin sonuna geldik. Harika bir sohbetti. Keşke hani daha böyle bir sürü program konuşabilsek. Çok teşekkür çok ediyoruz. Teşekkür çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Size şeref, şeref verdiniz. Bu şeref ee, bana ait. Programımızın sonuna geldik. Bu programımızın kaydını jingozrecay.tumblr.com'dan da dinleyebilirsiniz. Çok teşekkürler. İyi Haftaya, yani. görüşmek, Haftaya üzere. görüşmek üzere.